Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, iyi sabahlar. Kamusla Güreş'teyiz. Açık radyoduyuz. 95.0. Ben Kerem Doğan. Ben Nidan Gürzat. Efendim yeni bir hafta, yeni bir pazartesi. Kelimelerimiz devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Kamusla Güreş gmail adresimiz var. Kamusla Güreş twitter adresimiz var. Kamusla Güreş aynı zamanda instagram adresimiz var. Tüm podcast kanallarından geçmiş programlarımızı dinleyebileceğinizi Hatırlatalım. Aynı zamanda sevgili dinleyicimiz Vesile Cihangir'e de buradan teşekkürlerimizi ileterek bu haftaya kaşık, çatal, bıçak üçlüsünden sonra farklı bir kelimelerle başlamış oluyoruz. Neymiş bir ne kelimeler? Ne o sözü cümle oldu Kerem'ciğim? Güzel kurdum evet, o değil e, mi? Hiç, yani, hiç, evet. Ben yani, işte <gülüyor> bazen sekiyorum. Bazen evet, oluyor yani. Efendim, e, teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Evet ve e, boyut büyütüyoruz. Evet, e, boyut. Çatal, kaşık, bıçağın yerine artık kepçe, elek, çömçe, kevgir, maşa, satır gibi şeylerle devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Eee şimdi İsme Türk dilinin etimolojik sözlüğünde say yayınlarından basılmış e, bir bu sözcüklerin köken bilgisine bakalım dedik. Ben de bu vesileyle çömçenin ne demek olduğunu öğrenmiş oldum Keremcim. Böylece de bir anımı paylaşayım. Bu mutfağa girdiğimizden beri ben her program bir anı paylaşıyor olabilirim bilemedim. Çömçe diye bir e, kebapçı vardı. Reklam sayılmaz çünkü artık kapandı. Ben çocukken Bahar Caddesi'nde Kadıköy'de. E, pek de severdik. Ailece ara ara giderdik oraya. E, tabii ki çocuk aklımda hiç çömçenin ne demek olabileceğini algılamadım. E, çok ilginç lambaları vardı. Böyle lambaların böyle dev kocaman e, tahtadan uyumuş kaşıkların içine ampuller konmuş. Hmm. Ve ben şu yaşıma geldim. Ee, ve çömçenin aslında tahtadan e, oyulmuş kepçe olduğunu öğrenip çocukluğuma döndüm. Ne güzel. <gülüyor> ee, ben şu yaşıma geldim, hani orada yediğim kebabı başka bir yerde yemeyeceğim. <gülüyor> Yemedim diyecekse zannettim. Etimologla evet. ilgilenen cümlesi böyle oluyor. Evet. Ama cidden güzel e, kebapları olan çok özgün bir yerdi. Efendim e, çömçe değil de aslında ismin Seke Eğibolu'nda çömçek. Sözcüğünün karşılığı var sonra çömçeğe de geçeceğim şimdi Türkçe çömden geliyor çömçek ve çömçek ağaçtan oyulmuş kap ya da su yemek yenen işte oyuk kaba verilen ad olarak görünüyor. Ancak e, geçen programda da paylaştığımız Güzin Yalı'nın laf söylediği balkabağında çömçe sözcüğü de var benim alışık olduğum. Orada çömçe tahta ya da bakır kepçe, büyük tahta kaşık, kaşık haline getirilmiş yufka parçası ya da tahtadan su tasına verilen isim çömçe. Hı. Sonuçta hepsi bu çömden geliyor ve çöm de Türkçe e, kök olan çöm dibe dalma Derine inme, çömelme, oyma manaları taşıyan bir sözcük. Güzel. Oradan türetilmiş. Eee yani. ve çümçek gibi kullanımları da var. Sözcük. Estağfurullah ben de nişan yandakine bakayım. Beraber öyle karşılaştırabiliriz daha güzel olursa. evet çok. Eski Türkçe ama yalnızca Oğuzca'da bahsediliyor. Çomça Oğuzca'da. Evet, yalnızca Oğuzca'da var. Çomça diye bir kelime var. Kepçe sözcüğünden evrilmiştir diyor. Bu sözcük eski Türkçe çom. Çem ki. Çom, çok özür dilerim. Neden evrilmiştir diyor. Kepçe sözcüğüne evrilmiştir. Nasıl evrilmiştir? Kepçe sözcüğüne evrilmiştir. Aha, ha, sözcüğü. ee, bu sözcük eski Türkçe çom, suya dalma. Aynı yani, burada çöm değil mi? Eski Türkçe artı çay ekiyle türetilmiştir diyor. Not olarak da Türkçe özgün biçiminin çomuç olduğu düşünülebilir diyor. Farsça, çomça, Kürtçe yani kurmançı lehçesinde çemçik aynı anlamda Türkçeden alıntı olmalıdır demiş çomçeyle ilgili. Hmm, evet, aslında İsmet Seki Eyboğlu'nda da Farsçadaki e, kullanım e, Farsçadan geldiğini düşündürmesin gibi bir parantez içi vardı. Evet. Artık o düşündürmesin falan düşünüyorum. Evet. evet, Türkçe kökenliymiş. Eleye geçiyorum. Geç canım. Ben de elef yok, sen ele istedin kadar. Eleyim, ince eleyip su dokuyayım. Efendim, Türkçe gene elden geliyor, elden... Ele, ondan da K eki alarak elek oluyor. Yani elle iş görme aracı, elemek işini gören araç manasında. O yüzden elden geliyor. Halk ağzında elemen, eleyman diye kullanışları var. E, Titise'ye baktığımızda da örnek cümle ilgimi çekti ve çok iyi hatırladım. Çünkü ben de hocalık yaparken ara ara Dede Korkut'tan bazı öyküler üzerinde duruyorduk. E, Dede Korkut'tan verilmiş bir şey bu, örnek. E, Diyor ki hatta ön sözü yanılmıyorsa neyleyim ee, şu yıkılası evde un yok elek yok deve değirmenden gelmedi diye bir cümle ama bu cümleyi kadına söyletmişler hmm. ve aslında e, evde İş yapmayan, becerikli olmayan, işte o yoktu bu yoktu diye bir takım mazeretler uydurup işte misafirle ya da evle ilgilenmeyen kadına söylenmiş. Ama biraz fazla e, erkek egemen bir bakış e, açısı var orada. Bu arada ne kadar çok konuştuk bu konuları değil evet, mi? Evet yani şey İlk böyle ha, illa yapacak illa bakacak, yoktan var edecek falan gibi bir beklenti de var. Mutfakla ilgili kelimeler işin içerisine girince kadın düşmanlığı daha da evet. açıkta efendim nedense. Evet. Yani Dede Korkut'u da çok severim. Çok değerli, çok ilginç ee, hem hikayeler hem de geçmişe bize dair veriler barındıran bir e, metindir. Yanlış anlaşılmasın. Ee, ama burada böyle bir kadından çok fazla şey bekleme hali de var. Ee, eski Türkçeden e, gelen, eski Türkçede kullanılan elgek diye bir kullanım olduğunu da söylemiş Eyüp oğlu. Kepçeye geçiyorum sen de elek olmadığına göre. Evet. Kepçe farsça, kefşeden geliyor. Hı hı. Büyük kaşık manası geliyor. Ayrıca Farsça'da kefkir, kefliz gibi e, karşılıkları da var. Zaten bu kefkir bizim kullandığımız kevgire bir fv değişimiyle geçmiş görünüyor. Hı hı. Ben kevgiri de bizim evde böyle o eski duvara asılan madeni halkalı madeni kevgirlerden var bir tane. Hala var. Hala e, var. Bazı arkadaşlar ya da genç insanlar ya da bazı başka yörelerde yetişmiş insanlar geldiğinde ben ona kevgir deyince, kevgiri ver diyorum mesela, ufakta bir şey yapıyoruz. Kevgir nedir diyor, ha söylesene süzgeç diyor. Hı. Herkesin kevgiri bilmediğini anlamış oldum ben, onu da paylaşayım dedim, buyur. Evet, ee, ben dedi nişanyan ve Titsi'de kevçeyle ilgili şunlar var. Farsça kafçe diyor, kafçe avuç gibi bir şey, tas Sözcüğünden, kepçe sözcüğünden alıntıdır diyor. E, bu sözcük orta parça aynı anlama gelen kafça sözcüğünden evrilmiştir diyor. Bir not olarak da nişanyan bu sözcük soğutça, kapçe veya kafçe, tahıl veya sıvı ölçü birimiymiş bu. E, Sözcüyle eş kökenlidir. Hmm. Hatta bu sözcük aramice, sürenice kap veya kapba yani avuç, çanak Kase sözüyle artı çağ ekiyle eş kökenlidir demiş. Dillerin kardeşliği. Hep evet. etimolojiden buraya varıyorum ben. Çiçse de çocukların gizli dili diye kepçe dili diye bir şey varmış ondan bahsetmiş. Kepçe dili. Üdün mü? Hayır. Ben de iknafı çok hoşuma gitti. Çocukların gizli dili. Bununla ilgili de bir örnek var. Ee, örnekte Ümit Kaftancıoğlu'nun kitabından var. Hı. Ee, bir Hanife Hanım vardı diyor. Arada bir gelir günlerce kalır. Biz küçüklere kutu se, kutu ni, kutu gi, kutu di diye kutu dili bepçen, sapça, napça, bipçit diye kepçe dili öğretir. Aha hmm. böyle uydurma bir dil yani. Evet, çocukların gizli dili olarak. Çok şeker, Evet. çok hoşuma gitti. Geçeyim mi Maşe'ye? Geçelim. İsmet Sekeyeboğlu'ndan devam ediyorum ben gene. Farsçadan geliyor Maşe sözcüğünden. E, ateş tutacağı ve kısaç anlamına gelen bir sözcük, ufak bir değişimle maşa olmuş. Uh -huh. Sen de var mı maşa? E, yine nişan yanda var. E, maşa tabii hani Farsça yine aynı dedin gibi kelime kısaç açık köz tutma aleti sözcüğünden alıntı diyor. Bu sözcük Arapça HSH e, kökünden gelen mihaşa. Birincisi e, kuru ot biçme aleti, ikincil olarak da közlüğü ateş karıştırma aleti sözcüğünden alıntı olabilir diyor. Ancak bu diyor kesin değildir hmm. demiş efendim. Peki satıra geçiyoruz. Titsede de var maşa A, pardon, ama. Pardon. Ee, burada kökenle Sanki ilgili bir şey yok. Yok hızlı şeyler tatmaya yarayan alet işte saç düzeltme veya kıvırmada kullanılan alet. Farsça, maşa, Arapça bu da aynı yine mihaşa kelimesinden bahsediyor. Bu ateş küreği diye geçiyor. Ee, bundan bahsetmiş. Mecazi manada da alet anlamı var aslında. Bununla da ilgili bir örnek vermiş. Yine Ümit Kaftancıoğlu'nda ilgili bir örnek. Hı. Tabancayı bıraktı. Atınızı, itinizi, kurdunuzu, kuşunuzu, sizi, hepinizi temizlerim. Oğlunu Hı. bile beni kötülüklerinizle maşa yapmayın diye bağırdı, yürüdü. Ümit Kaftancıoğlu'nun evet. kitabı. Maşanın bu mecazi bu anlamı çok yaygın. Bu kekçe ilgili verdim. E, Ümit Kaftancıoğlu dedim ama bu yanlış olabilir. Orada not almamışım onu düzelteceğim haftaya. Bu Ümit Kaftancıoğlu olacakdı. Tamam. <gülüyor> Pardon. Tamam. Ne demek? Ee, bakarsın canım. Evet, maşanın da lecazi hanım çok kullanılıyor. Ee, satıra geçiyorum. Ee, Arapçadan geliyor o da satır Arapçada ucu uzun, çizen, kesen bıçak manasında. Ee, buna uygun ufak bir mana değişimiyle et kesip doğrama bıçağına verilen adı olmuş. Süzgeç'e de geçeyim mi satır? Hiçbir şey nişan yanında Arapça satara diye bir kalıp var. Bu kılıçla kesti. yazdı, Yazı yazdı, çizdi anlamı da var. Fiilinden türetilmiştir diyor satara. Satara değildir herhalde aslında. Çünkü o STR ana kök. oluyor onların. STR köpüden gelen evet. Satara diye. Evet satara satara evet. E, süzgeç Türkçe çok adı üstünde zaten süzmek kökünden geliyor aslında arıtmak, arındırmak, ayırmak manalarına gelen süzmek kökünden e, işte yüzgeç gibi geç kaç ekiyle yapılmış bir sözcük halk ağzında süzek, süzecek süzgü şeklinde kullanımları da var hmm. parçaya mı geçelim? Efendim? geçelim efendim. Geçelim. bu sefer parçayı biz bulduk bu e, Aynasızlar Olmaz. grubu. Evet, Orhan Veli'nin sözleri olduğunu baştan söyleyelim aslında. Orhan Veli'nin böyle bir şiiri var. O ne no şarkı yapmışlar? Kevgir misin? Dinliyoruz. Açık radyo diyoruz 95.0'dayız. Kamusuna güreşiyoruz. Kelimelerimize devam ediyoruz. Nişan yanına bakmaya devam ediyorum ben. Kevgir sözcüğüne bakayım. Farsça Kafgir, gir. Süzgeç sözcüğünden, sözcüğünden alıntıdır efendim. Bu sözcük farsça kaf köpük demekmiş çok iyi. ve farça gir tutan sözcüklerin bileşidir yani köpük hmm, tutan anlamı varmış kevgrin bu da bu farklı nasıl oluyor acaba ben de kevgr sen de kafge evet. öyle ses değişiklikleri oluyor bazen iki sözcük arasında evet, evet. Ee, istersen kubeyaltı ve TDK'ye de bakalım aynı e, kelimelerin anlamlarına bakalım kubeyaltı lugatine baktık kepçe işte çorba hoşaf Vesaire bütün yiyecekleri karıştırmaya yarayan uzun saplı ve büyük ve derince kaşık. Yan anlamları çok aslında baktığın zaman kepçenin balıkçıların denize daldırıp balık avladıkları uzun saplı bir çembere geçirilmiş a ismiymiş aynı zamanda kepçe. Hı, tabii Bu, var öyle balık evet. kepçesi var. var Kelebek evet. bile var. O evet. da kepçe değil mi? Yani ee, ben bile balıkçı lakin değilim. Erimiş madeni kazandan alıp kalıba dökmekte kullanılan büyük kaşıkmış aynı zamanda kepçe. Büyük tesviye işlerinde kullanılan mekanik mekanik kürekmiş aynı zamanda e, aynı zamanda kum kömür tahıl vesaire dökme yüklerin yüklenip boşaltılmasında kullanılan e, iki, iki veya daha çok çeneli alet tabii kepçe diyoruz denizcilikte gemilerde ortasında dümen e, evinin bulunduğu kıt çıkıntısına da kepçe denilmiş ben buna hmm. haberim yoktu. Hep içimsel tabii olarak benzeyen. Her şey o adla anılıyor. Evet. değil mi? Kepçe gibi bir kullanım var. İşte büyük ve öne doğru kanat gibi açık kulaklar için kullanılıyor. Açıklaması çok <gülüyor> acımasız çalışmış biraz. Büyük öne doğru kanat gibi açık kulaklar için kullanılıyor. Evet, zaten bir kere kepçe kulak deyince bile zaten yeterince şey oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kepçe vurmak acımasız. diye bir deyim var. İşte denizin üstündeki balıkları kepçeyle avlamak anlamında. <gülüyor> Gırgır ağındaki fazla balıkları kepçeyle motora aktarmak anlamında da kullanılmış kepçe vurmak. Kepçe kuyruk diye bir şey var. Hiç duymuş muydun? Balık mı bu? Ya. Yok. Başkalarının sırtından geçinen kimse bedavacı, bedavacı, kaporucu. Hiç duymamışım. Kaporucu. Kepçe, evet. e, kepçe suratı duymuş muydun? E, araştırırken duydum. Ben sadece kepçe kulağı aşinaydım. Kepçe surat Surat varmış, suratı, kepçe ağız yüzü, varmış. Kepçe gibi dediğiniz zaman duymuşsundur ya. Ben duymadım. Kaşık gibiyi duydum. Hiç kepçe gibiyi duymadım. Kepçe gibi nasıl olabilir ki içeri doğru göçük bir de ya da işte çok kocaman, küçük olan. Evet evet kaşık gibi ben kaşık, kaşık gibiyle karıştırdım. Doğru. Yüzü çok küçük olan kimse de. Kepçe surat Kepçe surat denemiş efendim. Bu da ilginç tabii. Çömçe işte bahsettiğim gibi tahta kepçe büyük tahta kaşık, çemçe diye de geçiyor. Çömçe gelin diye bir şey var. Bu çömçe gelin Anadolu'da üzeri kukla gibi giydirilen bir değneğin çömçe gelin diye bağırılarak ev, ev dolaştırılması şeklinde oynanan bir oyunmuş efendim. Hmm. Böyle bir oyun varmış. Bunu da öğrenmiş oldu. Satır tabi hepimizin bildiği gibi et parçalamakta, kemik kırmakta kullanılan işte keskin ve geniş ağızlı bir tür bıçak efendim. Maşanın da yan anlamları çok. İşte ateş karıştırmaya, ateş veya kızgın şeyleri tutmaya yarayan baş tarafından bitişik, açılır, kapanır, iki kollu madeni alet Tutmaya ve kıstırmaya yarayan bu şekildeki her çeşit alet. Saat maşası, resim maşası, işte pantolon maşası gibi birçok türleri var. Sa e, saç da değil mi? Evet. Evet. Saçları kıvırmak veya düzeltmek için ateş yahut elektrikle ısıtılarak kullanılan açılır kapanır iki kollu alet de maşa. Mecazen kötü, ne hepimizin bildiği kötü, tehlikeli veya hoş olmayan işlerde arka planda kalan biri tarafından öne sürülüp alet gibi kullanılan kimse. Evet. Çingene maşası diye bir kullanım var. Çingene Maşası gibi deniliyor hatta. Bu ne için olan burada acaba? Çok tanıdık geldi ama şu an olsun. Eğer edemedim. kişi kara kuru ve çok zayıfsa aha, aha. bu tip kimseler için evet, Çingene evet, Maşası kişiler, gibi evet. olamıyor. E, maşa kadar da yine yeni doğmuş çocuklar için söylenmişti Didemciğim. Niye küçük? Çok küçük, küçük çok, küçük küçük çok maşa kadar. Kepçe çok küçük, kaşık çok küçük. Kaşık, kaşık maşa çok da var. çok küçük. Kepçe ile maşaya affı vermedi <gülüyor> yani. E, i̇lginç oldu. Biz yalnız şey var olmuş ve oturmuş e, deyimleri ve atasözlerini de bazen beğenmeyip hm, o olmamış <gülüyor> falan e, gidiyoruz. Maşa varken elini yakmak. Herhangi bir işte başkasını öne sürüp arka planda kalma imkanı varken bu imkanı kullanmayıp tehlike yapmak kendisine. Evet şu adı Evet. gibi. Kevger işte kaynayan bir şeyin köpüğünü almak. Köpük işte kaf gir. Değil mi? Evet çok iyiyim şu an. Ee, köpüğünü almak, yemek kotarmak gibi işlerde kullanılan uzun saplı yayvan ve delikli kepçe. Aynı zamanda sulu şeyleri süzmekte kullanılan delikli yayvan kap kepçe. Şey kevgir af edersiniz. Bir de TDK'de bir, bir iki şey var. Kepçe burun var. Kepçe burun. He. Kepçe hmm. burun bir çeşitli yaman ördeymiş. Bunu da duymamıştım. Hmm. <gülüyor> de satır atmak diye bir kullanım var deyim. Herkesi öldürmek, kırıp geçirmek anlamı varmış. Satır atmak. Uyan. Bunu hiç duymamıştım bak. Uyuyor çok. Evet. Buyurunuz efendim, bende bitti. Bende efendim, gene Güzün Yalı'nın Laf Söyledi Bal Kabağı var. Ruhun Gıdası kitaplardan basılmış. E, malumunuz kaşıkla ilgili pek çok şey kullanmıştık. Kepçeyle ilgili olanlar da var. Bir kere kaşığın da kepçenin de sadece yemek ve servis aracı olmayıp aynı zamanda tencerenin bereketi, sofranın bolluğunun da sembolü olduğu söyleniyor kitapta. E, Aç taşınca kepçeye paha olmaz diye bir söz var. Burada sıkışık durumdayken işe yarayan bir şey her ne kadar önemsiz bir şey bile olsa değer kazanır o şey anlamında. Bir de bunun ters köşesi sayılabilecek kazan taşarsa çömçenin kıymeti kalmaz kullanımı da var. Hmm, evet ee, çok mantıklı. Evet sonra e, bol kepçeden uydurmak diye bir. Hı. söylem var. Ee, bir de bol kepçe lokantası var. Bol kepçeden Hı? sallamak diye bir şey var herhalde. Bol kepçeden evet çok benziyor. Uydurmak evet. yerine sallamak demek. Bol kepçe lokantası malum daha çok ev usulü sulu yemeklerin yapıldığı e, porsiyon miktarlarının bol olduğu ucuz esnaf lokantasına verilen ad biz Kerem'le çok severiz esnaf lokantası evet. güzel stüdyomuza giderken sık sık esnaf lokantalarında da karnımızı doyururduk ama artık esnaf lokantaları da çok pahalandı her şey pahalandı maalesef. Esnaf dokantısı deneyebilecek. Geçen seneye oranla %100 attı neredeyse. En aks. Ne yani. Kesin. Ne yiyeceğimize şaşırdık ya. Ee, yani ne yiyeceğimizi, ne alacağımizi, ne giyeceğimizi Konuya, ya, ya temel çocuk, ihtiyaçlarımız gidersek iyi ya. Çocuklar bile bazen bu konudan konuşuyorlar. Ben duyuyorum yani. Efendim bitireyim ben kaynağı. Bir şey var fakat ben karşılığını bulamadım. Hiç fırsat vermiyorsun geyik yapmayı diyormuşum. Aa, abi abi olurum ben bu mutfakta ben de bayağı geyik yaptım. Yani, <gülüyor> en azından kaynak mısın gibi bir acelem oldu ama ne yalan söyleyeyim. Efendim, kaynağı bitir Çömçede de var sapında da diye bir e, hmm. atasözü ya da işte... E, Kalıplaşmış söz. İkna alıyor. Ne karşılığını deyimler, atasözleri sözlüğünde bulabildim, ne internette bulabildim. İlk defa duymakla da kalacaksın herhalde Keremcim, çünkü <gülüyor> anlamını bulamadım. <gülüyor> Çömcede de var, sapında da varın anlamını bilen, e, araştırıp bulan dinleyicimiz olursa lütfen bizimle kaynağıyla birlikte paylaşsın efendim, biz de kendisini anarak e, kullanırız. E evet, tabii ki fiziksel benzetmelerine Kerem'in söylediği bir de kepçe ağızlığı ekliyor burası. Büyük ağız mı? Evet herhalde öyle karşılığını vermemiş aslında ama kepçe öyle görünüyor. Ağız. Hoş sen de kepçe surata küçük surat deniyordun şey, yani ama. kepçe ağız küçük ağız olmasın? Bir, ya, yani, nasıl bir kepçe, kepçe acaba? Nasıl bir kepçe ama. Var efendim türleri var küçük küçük kepçeler de var. Yani kepçenin gerçek bir kepçenin kendisi kadar olan bir surat gene küçük bir surat ama kepçe kadar olan bir ağız bayağı büyük bir ağız yani. Efendim bir de tekerlememiz vardı. Ben geçen hafta bunu daha kepçeye gelmeden söylemiştim. Şimdi tam yeri gelmişken inşallah yanlış yapmadan söyleyebilmeyi umuyorum. Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi. Söyledim ya gene. Şey, Yaşasın. Keşke ki abi. bilmeyenler içinde nohut ve buğdayla yapılan bir yiyecek olduğunu hatırlatalım. Var mı da Vardır. Olabilir bak, canım. Muazzam bir yemektir. Olabilir. E, vakit Hı. kaldıysa Akduhan Özkan'la tamamlayabilirim. Vakit kaldıysa mutfağa gidip keşke bak ki yeni Kerem'ciğim <gülüyor> <mi> diyeceksiniz zannettim. <gülüyor> o daha yapılacak da yenecek de. Buyurunuz Akduhan Özkan'la. Akduhan Özkan'ın sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğünde de kepçenin karşılığı şöyle. Devletin günlük bir dili hali diye açıklanmış. Kaşık da veren devletin alma operasyonunda kullandığı araç. Hmm. Cümlede de yakın zamanlarda sık sık karşımıza çıkan bir olayla ilgili bir kepçenin yan anlam kullanımı var. İstanbul'da topçu kışlası yapılması planlanan Gezi Parkı'na gece yarısı kepçelerle girilip yıkma işlemine başlandı denmiş 28 Mayıs 2013 Hürriyet'ten bir cümle örnek alıntısı. alıncısı. Evet, maalesef. Keşkek dedin de Milas tarzı keşkek. Sen keşkekte keşke... kaldın. Ha geleneksel bir düğüne gittim yani, yani kısmen geleneksel değil en azından ee, hayır kazan kazan yemek yaptılar odanın içerisinde keşkek de vardı etli Güzel yapmışlardı. Mi? o saatlerce Sen saatlerce böyle. Tabii kaynaya kaynaya. kaynaya kaynaya. Sen dedin ya keşkek bilmeyen var mıdır diye ama vardı, ben mesela canım, ben... bilmiyordum ben ben biraz büyüyünce keşke'in ne olduğunu öğrendim. Şömeçi yani, keşke. Bilmiyorum. Çömçeyi bir e, kebapçı olarak biliyorum. Keşkeyi de bizim soframızda hiç olmadığı için bilmiyordum. Ama biraz yetişkin biri olduğum zaman öğrendim. Yedim, çok da sevdim. O zaman sana bu hafta ödev çömçeyle keşkek yiyerek... <gülüyor> <gülüyor> çömçe çok büyük, Keremcim ne yaptın? <gülüyor> ben Peki, o düğüne gideyim en iyisi. Kazanlar yiyelim çömçeyle. Ama çok tarih çok enteresan. 31 Temmuz, Ağustos. Sıcak. Sıcak da o. Benzin parası, yani. yol, uzak. Oyunu. peki bunlar bizim meselelerimiz evet, Haftaya. sizin, sizin meselelerinizde herkesin <gülüyor> meselesi o yüzden evet, <gülüyor> evet hakikaten çok pahalı ya. efendim devam edeceğiz eşyalardan konuşmaya bugünkü programımız bitti herkese iyi haftalar diliyoruz hoşçakalın iyi haftalar görüşmek üzere